Global Population Speak Out Projesi Herhangi bir yaşam alanı ancak sınırlı sayıda insanı sürekli olarak destekleyebilir. İnsan kontrolünün dışında olan toprak ve iklim şartları mutlak limiti belirler, uygulanabilir yani gerçekçi limit ise o yaşam alanının nasıl kullanıldığına bağlıdır. Eğer telafi edici, dengeleyici değişiklikler yapılmadan bu limit aşılırsa, tahrip edici döngüler harekete geçer, yaşam alanının mahvolmasına, açlığa ve sonunda nüfusun azalmasına neden olur. William Allen Aşırılıklar Gezege'ni Aşırı Kalkınma Aşırı Nüfus